175. konu, Ebul Heysem'in biat ettikten sonra arkadaşlarıyla konuşması, Hz. Peygamber'e ilk biat eden kişi Ebul Heysem bin Teyhan'dır. Bu zat Hazreti Peygamber'e şunları söyledi, Ey Allah'ın Rasulü, daha önceleri bizimle halk arasında bazı anlaşmalar vardı, zannediyorum ki biz bunları keseceğiz, sonra sen de kavmine dönecek olursan bu anlaşmaları bozduğumuzdan dolayı onlara savaş açmış oluruz, bu söz üzerine Hazreti Peygamber güldü ve ona şöyle dedi, kanınız kanımız, kanlarının dökülmesini helal saydıklarınız benim de dökülmesini helal saydığımdır. Hazreti Peygamberin bu sözlerinden çok hoşlanan Ebul Heysem arkadaşlarına dönerek şunları söyledi, Ey kavmim, o, Allah'ın Resulüdür. Şahitlik ederim ki o doğrudur. Ve o bugün Allah'ın hareminde ve onun emniyeti altında bulunmaktadır. Kendi kavminin ve aşiretinin arasındadır. Biliniz ki eğer peygamberi Medine'ye getirecek olursanız bütün Araplar hep birlikte karşımıza dikileceklerdir. Eğer Allah yolunda savaşmayı, mal ve evlatlarınızın elinizden çıkmasını göze alabiliyorsanız onu memleketinize davet ediniz. Çünkü o gerçekten Allah'ın Resulüdür. Eğer onu yardımsız bırakmaktan korkuyorsanız hiç getirmeyiniz. Bu sözleri dinleyen Ensar da biz Allah'tan ve Resulünden duyduklarımızı kabul ettik. Ey Allah'ın Resulü, biz, bizden istediklerinin hepsini sana veriyoruz. Sen ey Ebal Heysem, peygamberle aramızdan çekil de ona biat edelim, dediler. Ebu Heysem de ilk biat eden kişi benim, dedi. Sonra diğerleri de kalkarak Hazreti Peygamber'e biat ettiler.